İçerleneceğimiz, nefret insan sayısı asıl Merhamet edeceğimiz insan sayısı fazla. Asıl merkezde merhamet olmalı. Geçen kopadaydım da bir, orada anlattılar. Bir tane sarhoşun teki kralı tabi. Böyle imamdan şey istemiş. İçki parası istemiş. Tamam demiş ki bana para böyle içki alacağım demiş. alacağım. Oradan da şey geçiyormuş. Bir tane papaz geçiyormuş. İmam Efendi demiş ki Sargoş'a demiş ki şeyden iste parayı papazdan iste. Yani imamdan demiş istenmez demiş. İçki parası demiş. Sarhoş demiş ki hocam demiş sen bir içki parasını benim bilinim satacağım mı? Zaten gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani demiş tamam içki parası isterim ama papazdan para istemem demiş. Onun için arkadaşlar en böyle sıkıntılı adamdan en büyük mücahit çıkar Allah'ın diyebiliyorum. Allah Resulü de put yapan ellerden arkadaşlar hakkı savunun bilekler çıkardı yani. Bir içki, içme potansiyelinden hamıza çıkıyor. evet. Tabiri caizse estağfurullah dönemin mafyası potansiyelinden Hazreti Ömer çıkıyor. Sadece şuna dikkat Anladın. edin madem abi. O dönemde hakperestmişler. Tıkratları bozuk değilmiş. Evet, evet. Döndüklerinde de Ebu Celle baktığında o de menfaatçı, dönemediği dönem gene menfaatçı. Evet. Aynı şekilde devam ediyor. Abi ha geldim seni? Evet. Çayda da var ya Allah Resulü'nü ver. Okay, Hamur gibi astı diğerlerini onlara diyor ya, siz işte cahileyle de şöyleydiniz. Um, i̇şte, bir tane bana anlıyor. Asalif varsa, Müslüman olduktan sonra da oluyor. Evet, böyle şey yapmamız lazım. Bir merhamet nazarıyla bakıp, hani diyorlar ya büyükler, günahkara değil günaha düşman olun diye. Eyvallah. Yani o günaha olun. o şekilde Aynen. şey yapmak lazım. Aynen. Ben çok seviyorum Allah için sizi, güzel işler. Işte, arkadaşlar kardeş. geldi, <gülüyor> tanıştık. Bunlar size öyle söyledim yani şeyde konferansada. Allah çok güzel yani böyle şu güzel. Çok büyük paralarla yapan milletin yapamadığını böyle ufak şey. Zaten bu iş böyledir arkadaşlar. Öyle oluyor. Öyle. Yani biraz da dişlerimizi sıkmayı bileceğiz. Dişlerimizi sıkmadığımız genç dişini sıkmıyorsam biraz sıkıntı çekmiyorsam Oradan bir şey çıkmıyor. Tamam Çok lüks ortamlar, çok öyle büyük imkanlar olan yerden bir şey çıkmıyor. Ama diyelim işte böyle 5-10 kişi bir araya geldiğinizde, yüreği ortaya koyduğunuzda bak ne güzel işler yapıyorsunuz yani. <gülüyor> Rabbim inşallah bereketlendirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama inanın var ya, <gülüyor> bu işler daha zor. Onun i̇çin sürekli, hani diyor ya allah Teala Kur'an'da <gülüyor> Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Tamam mı? Yani... Bu temizlenme, tövbe etme çabası bile allah Teala övüyor yani. اِنَّ اللّٰهَ bin نَاسِلَ Rahim. Allah merhametlidir, rahimdir. Yani öyle şey yok hani. Affetmeyen, şey yapmayan bir Allah yok Kur'an'da yani. Ama hepimizin ayağı her an, her zaman... Öyle olsa ekşi odadakiler helak olabilir Adem <gülüyor> abi. <gülüyor> Buradaki arkadaşların da güzel tövbe hatıraları. Ben de dahil olmak evet. üzere. Şimdi şu anda da gerçekten yani biraz Mehmetciğim yeni formlar üretmemiz lazım. Mesela sizinki bu yeni bir form tamam mısın? ve bu yeni form ne yaptı? Bir şey açtı. Yani hep aynı şeyleri yapıyor millet. E, yıllardır e, bu, bu şu an yeni formlar üretmemiz lazım olur. Ali öyle şey diyor. Genç e, Müslümanlara yaptığı 1998 konuşma çok hoşuma gitti. Kısa böyle bir şey. Çok hoşuma gitti orada. mesela diyorlar ki orada rapor rapor oluyor. O yeni şey genç Müslümanlar. O zaman şey o genç Müslümanlar genç yola devam ediyor ama o yaşı şey yapmış artık. Onlar ilk kurucuları. Orada işte hani şuna şu yardım yaptık, buna bir bu yardım yaptık falan bakıyor. Ki, arkadaşlar bu değil mesele diyor. Yani sizin diyor fikir üretmeniz lazım. Yeni formlar üretmeniz lazım. Sınır belli işte. Kur'an, sünnet. Bunun dışında cesur olmak lazım yani tamam mı? Bu in, insanoğlunda şey var, sürekli bir şeye alışılıyor. Zaten dinamizmimizde de böyle kaybediyoruz. Yani sürekli böyle yeni formlar üretmemiz lazım. Bak bu güzel yani böyle hani bu çağın diline hitap etmek yani gençleri böyle görüyorum yani farklı yerlerde. Arkadaşlar bir tane insanın bile var ya vesile oluyorsanız ki bir sürü insanlara vesile oldu yani diyorlar. Dünyaya bedel bunun şey hiçbir şey de yok yani halisterde ifade ediliyor. Bunun için hiç böyle iş yapan adam dostum. Bak kendi aranızda istişare olur, şu olur, bu olur, açık olmak lazım. Çok fazla milletin sözüne falan çok fazla şey yapmayacak. İş yapan adam çünkü sürekli eleştirilir, taşlanır, tamam mı? Taşlanır. Çok fazla şu öyle demiş, böyle demiş insan. Abi hedefi belirleyip hiç böyle gör, şey yapmadan kulakları kapayıp abi hedefi ger gerçekleştirene kadar yürümek lazım. Yürüyen adam hani çok fazla o şöyle dedi bu böyle dedi girerse iş yapamıyor. Yapamıyor. İbrahim yani. Onun için ben çok seviyorum Allah için. İnşallah Rabbim daha da bereketlendirsin arkadaşım. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> her ilde bir tane o dört katlı beş katlı bir hayal <gülüyor> anı oldu. <gülüyor> her tarafına öyle bir dua edelim. Siz de böyle bir hayal kurun. İnşallah. <gülüyor> Bizim şöyle şimdi adam abi durun. Zati diye bir kavram var abi biliyorsunuz. Kaynağı kendinden olan demek. Hı -hı. Mesela sıcaklık zatidir, bir kaynağı var güneş ama soğukluk zati midir abi? Değildir. Sıcaklığın ortamdan çekileşti soğukluk olur. Işık zatidir Adem abi, bir kaynağı var güneş ama karanlık zati değildir. Nedir abi? Işığın ortamdan çekilmesi karanlık oluyor. Mesela şöyle bir denklem düşünsek. İsim neydi abi? İbrahim. İbrahim abi size bir bardak su atsam daha çok uslanırsınız? Bir kova suyu başınızdan aşağı atsam mı? Bir kova daha çok uslatırız. Evet. Peki bir bardak suyu okyanusa mı atsam okyanus daha çok ıslanır yoksa okyanusu bir bardak suya mı atsam bir bardak su daha çok ıslanır desem kafa yanar. Çünkü ıslaklık suyun kendi zati özelliği. imanda da böyle zati bir özellik var. Evet. Adem abi. Bu yüzden küfürün kaynağı yok. İdamın, imanın olmadığı alanlar otomatikman küfre dönüşüyor. Işın çekilip <gülüyor> karanlığa dönüşmesi gibi Şimdi böyle olduğundan dolayı biz bu cihette önce bir dua ettik. Dedik ki nasıl bizlerin hayatlarına bir şeyler vesile oldu. Cenab-ı Allah bazı hayatlardan döndürdü. Böyle bir şeyi aklı selim bir şekilde. İnşallah son ne kadar da öyle götürür. Çünkü iman böyle bir anlık bir mazhariyetten de ibaret evet, değil, evet, sürecin evet, hatta evet, finalin adı iman. Evet. O yüzden bunun garantisi yok. Yani bir Saleb'e gibi, Bavur'a gibi, Bersisa gibi olma ihtimali var Allah muhafaza. Adem ama buranın da hikayesi çok tatlı yani böyle çileler, buradan 1200 çuval abi şey çıktı, burada bir tantuni için ikinci katıydı. 1200 çuval bolos çıktı. İşte böyle 4 ay inşaat durdu, o alçıcı arıyoruz, onu bunu arıyoruz, iş bilmiyoruz, her yerden öğrenmeye çalışıyoruz derken, Burası da Adem abi şöyle. Karşıda Koşimati var son sokağı. Çok Esrar'ın hapın haramların gittiği bir yer. Şurada öğrenci evleri var. Şurada forum var abi. Hafta sonu 1 milyon kullanıcı girişi oluyor minimum. Yani Antep'ten şuradan buradan da geldikleri için çok kullanıcı girişi oluyor. Önce dedik ki burada olalım dedik. Çünkü az önce anlattığım zatî var ya Adem abi. Dedik ki biz burada olursak e, küfür burada olamayabilir dedik. Daha sonra ta o zamanlardan böyle Allah'ım bize 4 katlı bir gençlik merkezi var diye dua ediyorduk. Sonra Hayal Garden diye başka bir duamız. Sonra da bir külliye duamız var abi. Yüz dönümlük bir arazi üzerine. İlim ve sosyal alan meclisleriyle oluşuyor. Külliye diye bir duvamız var inşallah. Allah onları da nasip eder. Bununla beraber Adem abi bizim yüzde onumuz mekan, yüzde doksanımız sosyal medyaya bakıyor Adem abi. Sebebi şu, diyorum ki ya bir gün birileri kapılarını çalsa, ya selamun aleykümse bir islam anlatabiliyor bizim güzel sopayı alır, bir kovalar kapıda. Ama internetle onların evine girebiliriz dedik abi. Çünkü kapıdan, çok affedersin, küfür de etse, hakaret de etse o adam bir şekilde dinliyor onu Adem abi. Diyor ki lan ne demiş bu çocuk, ne demiş bu adam vesaire bunu bir dinleyebiliyor. Hatta böyle bir hikaye var Adem abi, bizim Hatay'da latifsi bir çocuk var. Çocuk alıyor bir kasabirayı, YouTube'dan dizi açarken köşede bu sohbeti sakın izlemeyin diye bizim bir video çıkıyor. Yüzlerim de hangi yüzler? Diyor yapıyor, kafası da biraz çekil. Ondan sonra bir çakıyor, iki çekiyor Sohbetle biraz şey, sert bir sohbet Adem abi. Sabah işte hanım arıyor, beni uyandır diyor, duşa sokulmuş, bir almış, şöyle böyle. Şimdi hamdolsun buraya sık gelip giden hayatı güzel bir şeye geçmiş. Yani bunu kapısına o an gitsek başaramayabilirdik abi. Yani siz kimsiniz diyebilirdiniz ama sosyal medyaya gelince hamdolsun güzel oldu. Bizim Adem abi bu rakamlar biliyorum çok önemli değil ama hani Messi için 10 milyon futbolcu tarıyorlar ya. O yüzden yoksa rakama ulaştığın işin bitti değil yani. <gülüyor> Ümmetsiz peygamber var. O söylemiyorum hani anekdot bilgi diye. Ha. Sadece YouTube'dan abi 70 milyon izlenme var. Hamdolsun. 4 yıl içinde. Yani 4 yıldır açtık YouTube kanalını. Sosyal medya paylaşım şu bu deyince Adem abi ulaşmak istediğimiz birçok insana bu şekilde ulaşıp şunu sağlayabiliyoruz abi. Ben o zaman bir yerde bir cümle ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir şöhreti kaziba vardı. Onunla avama tesir ediyordum diyor. Yani dışarıdan birini yakalasam altı ayda sondaj edecekken o bir videoya bakıyor ya abi. Altı haftada altı saatte namazına biraz daha kestirme vesile olabiliyorsun. Yoksa bunun harici bir cihette zaten boşuna gitse o adama üzülmek lazım. Ahirette sıkıntıya girebilir çünkü. Bizim yüzde doksanımız bu cihette sosyal medya adam abi. Diğer yüzde onumuzda da önemli olan kısım şurası bizde adam abi. Yine Veduzaman'ın zamanın cümlesi var abi. Diyor ki hakayka imaniyeyi on talebeye ders vermeyi büyük bir kutbiyet binleri yaşadık, bin tercih ederim. Evet. Evet. Yani Adem abi, belki bizim içimizdeki bazı kardeşleri tanıyorsunuz. İnşallah bir gün olur, biraz hatıra alır falan batırız, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Böyle fedakar arkadaşlar var abi, gerçekten yani dört yıldır şu halıda yatan, uyuyan birçok şeyin ortaya atmış, canı yanan, ciğeri yanan. Böyle bir tane arkadaşı bulunca, buna dokununca binlere vesile oluyor Adem abi. Benim esas duam, çok kalabalıklar geliyor hamdolsun ama bunun içinde bu bayrağı götürebilecek birileri olsun diye esas işleyişimiz burası Adem abi. Zaten şey de o, arkadaşlar. Arkadaşlara da söyledim. Şimdi konferans falan veriyoruz ama konferanslar falan şey değil dostum tamam mı? Asıl mesele konferanstan şundan bundan gerek yetişmez. Asıl mesele gönlümüzü açacağımız, sürekli böyle birlikte olacağımız şeyler de var tamam. Adem abi şu da bizim bir büyük duamızdı. Lafını kestim aslında. Şimdi dediği zaman şöyle bir cümle ediyor Adem abi. En güzel benim diyebilirsin ama tek güzel benim diyemezsin. Evet. Mesela size sorsam en güzel anı sizin dersiniz. Ama tek güzel anı benim dediniz mi? Bizimkiler kötü oluyor. Bir de şöyle bir cümlesi var abi. İhlas ve perestlik ise bir müminin nereden ve kimden olursa olsun istifadesine taraftar olmaktır. Yoksa yalnız benden ders alsın düşüncesi. Nefsim ve bir ilestiriliyor. Bu şöyle bizim bir duamız Adem abi. Şimdi biz bir cihette belki bir tık daha fazla besleniyor olabiliriz burası. Ama bu tavsup buluşturmak zorunda değil. Biz diğer tefsirlerden de, geri geldiğinde siyerden de, magaziden siretine i Nevi'den, muhtelif başka cihetteki ehl sünnet arkadaşlardan. Bu cihetlerde faydalanmamız hem şart hem de şu çayı içebilmemiz bizim hı hı. en ciddi ve ulvi dualarımızdan bir tanesi Adem abi. Çünkü iddia da İslam'ı sürekli zikredip birilerine çelme takmak çok üzücü geldiğinden bu da bizim bir de, büyük bir de şey dualarımızdan biri. Çok doğru söylüyorum. Bak şu hayatta var ya, bak, ben çok ülke gezdim, tamam 80'den fazla öneye gelmişimdir. İnan dostum, şu İslam kardeşliği kadar güzel bir şey yok tamam mı? Şunu söyleyeyim, yani şu var ya İslam'ın bize bahşettiği, bu İslam, bunu ben çünkü gözlemledim dostum, başka bir şey de yok. Yani bu Hristiyan kardeşliği, Yahudi kardeşliği asla İslam kardeşliği duyguları oluşturmuyor insanlarda yani. Bu çok, yani şurada var ya bakın inanın bu binanın şunu bunun hepsinden daha fazla şükretmeniz gereken şey, tamam bak işte aranızda ne var bir muhabbet var ya, beş kişi, on kişi neyse, evet. bu var ya en Sabah akşam bunu çünkü kaybederseniz anlarsınız ne kadar büyük bir şey oldu. <gülüyor> O, o çok şey. Bir de hani bizim şeyimiz ümmet arkadaşlar. Ne olursa olsun. En yani ne diyor ayet-i kerimede? Kele nasun metavahhidiz. Siz bir ümmettiniz. Biz insanları bir insanlar bir ümmettiz. Tabaatullahun nebiyyi inne beşiliğine ve müdirin. Biz bu yarmaları ve müjdelemeleri için ne yaptık? Nebiler gönderdik. Ve enzele ma'humul kitabe bil hakki. Aslında bu ayette bütün insanlığın şeyi var. <gülüyor> hayat hikayesi var yani. Ve enzele ma'humul kitabe bil hakki li yahkuma İnsanların arasında bir şey çıktığı zaman sıkıntı sorun çıktığı zaman, Pim tarafı onu çözmeleri için tamam bir kitap gönderdik nebilerle birlikte yani. Biz gerçekten bu özgüvenle hareket etmek lazım. Hani biz sadece böyle bir vakıf, binası bilmem, biz kocaman bir ümmetiz arkadaşlar. Tamam. Ve Ümmeti Muhammed var ya Mehmetciğim, inşallah Rabbim böyle çok gezmeyi, Müslümanla farklı yerlere gitmeyi nasip, Allah, nasip Allah, eder inşallah. Tamam, Abi müthiş bir özgüven veriyor sana yani. Biliyorsun abi bakıyorsun ta dünyanın neresinde. Bakıyorsun Nepal'in dağlarında bilmem tamam mı. Afrika'nın bilmem köyünde bir Müslümanlar. Ve mesela bak evrensellik falan deniliyor. Şu ezan mesela müthiş bir şey. Gidiyorsun abi. Afrika'nın en ucundaki adam da senin hislerini yaşıyor ezan okunduğu zaman. İstanbul'da sen de aynı ezan Mersin'de Müthiş bir imkan hepimiz için yani için şu anda da ben mesela keşke arkadaşlar Allah-u Teala e, imkan verse de bizi bu ümmeti var ya köy köy şehir şehir mahalle mahalle bizim en büyük şeyimiz bu hani aralarına böyle saçma sapan ifade oluyor bir şey almış falan bunlar çok ama bu, bu meselelerde e, her zaman böyle nezaketli davranan ne olursa olsun hattan alan tamam mı kardeşinin şey yapmamaya çalışan o her zaman kazanır yani. İyilik iyilik kadar e, kötülüğü de tamir edecek şey yoktu bir reçete falan yoktu yani bazen de şey yapmak lazım. Bazen böyle sert olunması gerektiği zaman öyle bazen atar yapmak lazım <gülüyor> <gülüyor> Oraları da açarsan <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> olacak yani. Bugün çarşamba Kur'an dersi var. Yunus sünnet dersi var. Bileyim. Yarın perşembe Kur'an dersi var. 4 katlıya geçince Siyer ve farklı tefsir bir de fıkıh açacağız Allah nasip ederse. Her birinin günleri olacak. Sadece bunun için biraz tedrici davran bu adam abi. Çünkü Mersin halkı biraz bize ısınsın, tanısın, ondan sonra yavaş yavaş gelsin inşallah. Yoksa Kur'an'a 50 kişi geliyor, ertesi gün 2 kişi kalıyor. Hiç ısınamıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Bu dönem obbi günde öğrettiğimiz için öyle oluyor. Bu daha abi senin. Tabii. ders günleri oluyor adamım. Kırk iki kırk yok burada. Biri yanında, biri öbüründe kendi gruplarına dersler yapıyorlar Yani kürsüdeki fragman Adem abi burada da iki cihetle ders yapıyoruz. Birinci kısmı iman hakikatine. İşte orada biraz akli melekelere itabiliyoruz. İkinci kısmı layıkaları. Orada sahabe hayatları. İşte kurt gibi koyuyoruz. Şimdi kesir koyuyoruz. Bu şekilde bir çeşit. 3-8 saat arasıyla bir değişen şeklinde. Yoğun geçiyor. Burası yoğun yolda abi. Burası sürekli açık mı? Her gün <gülüyor> sabah 11, gece 11 full açıyoruz abi. Bazen <gülüyor> geceye kalanlar oluyor geceçiler. <gülüyor> Bizim kendi vakıf kardeşlerimiz var. Ben 50 kişi burada yatıp kalkıyor adamlar. Mesela az önce Yunus'la konuştun eczacı olan. Mesela o burada yatıp kalkıyor. Çoğu zaman ona yatak kalmıyor. Şurada bir yerde yer dağıtıyoruz, uyuyor. Mülteci kampı. Akşamları da sonra Evet, bu yüzden abi gece kalmak istersen ona göre yere ayarlarız. Neyse. Girmesini koyacak bir lazım. Problem yok ya. Ben şimdi arkadaşlar. Yaşlı görüşme Selam insanlar. Allah'a Vallahi ben sorayım kendime bakadım. Maşallah. Hemen arabaya arkadaşlar.